bot gibi ayağı giyilen genelde soğuğa karşı e, kullanılan bir giyecek çeşididir veya da ince bot da diyebiliriz. Buna Türkçemizde mest deniyor. Mest üzerine ve vücuttaki yara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 vardı icma ile sabit konulardan birisidir ayaklara mesh etme konusu yani mest giymek dinin caiz gördüğü ya da dinin ilgilendiği konular arasındaki meselelerdendir Ebu Hanife rahmetullahi aleyh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 Müslüman mest giyilir mi? şeklinde bir tereddüt etse ya da dinde böyle bir şey olmaz. Herkes ayağını yıkasın gibi olsa e, elimizdeki hadisi şerifler, o kadar yaygın hadisi şerifler ki çok hadis şerif var ve sahin hadisi şerifler var. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh e, insanın küfre girebileceğinden tereddüt ediyor. Mest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 caiz olan değil tabiî bir şekilde caiz olan Allah'ın ruhsat olarak kullarına lütfettiği şeriatının kolaylığını gösteren hususlardan biridir ciddi bir şekilde yaygın haciz-i şeriflerle sabittir ashab-ı kiramın bu konuda icma'ının olduğu söylenmektedir erkek kadın fark etmiyor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 ve gerekse gittiği yerde 15 günden az duracağı için seferi olan Müslüman mestlerini 72 saat çıkarmadan giyebilir. Bu 3 gün demektir. Müslüman 3 gün hiç mestlerini ayağından çıkarmadan mest giyebilir. Ee, öyle mesela mestleriyle yatıp uyuyabilir. Sabahin kalktığında o arada abdesti bozulmuş olsa bile yine ayaklarını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 Böyle nazik namaza hep alıştık. Namaz dediğin dağda, bayırda, çimende, çayırda her yerde kılınır. Ve namaz odur aslında. Yani yenmişin çimenlerin üstüne halı serip de halının üstünde namaz kılmakta bir miktar komiklik var. Asıl namaz zaten toprak üzerine alnını koymaktır. Allah sallallahu aleyhi razı olsun. Mescid çamurdu da rica ettiler Aleyhisselam Efendimiz'e çakıl döşeyelim bunu dediler de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 sabit. Evet Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir ayet yok. Ama ashab-ı kiramın icmana neden olan hadisi şerifler var. Çok da hadisi şerif var. Peki, bu e, ne zaman bozuluyor? Mes yaptığımız, mes yaptığımız e, ibadetimiz ne zaman bozuluyor? Abdest bozulunca bozuluyor. Çünkü nasıl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 e, görüşü budur. Çorap mest gibi kullanılamaz. Caiz değildir. Yani çorap üzerine e, mesh yapılmaz. Mest neye dediysek deminden beri o niyetle kullanılmaz. Ancak bir ilmi hakikat var ortada. Ulemamızın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 bir istihada binayen yapılıyor ve burada bir lavabarilik su istimalde söz konusu değilse mesele yok demektir. Bu konuda bir ayrıntı daha var. Özellikle istihaze halinde olan yani aybaşı kanamasının üstünde çok yoğun kanama geçirdiği için e, özürlü dediğimiz.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 mestlerden farklı olarak bize getirdiği bir hususta mesela doktorun kolu alçıyı alırken abdestli olması gerekmiyor Müslümanın. Veya o bantı sararken abdestli sarmak gerekmiyor. Ama mestlerde şart neydi? Abdestli giyeceksindi. Abdestli giyeceksin buydu. Mesh konusunda birleşiyorlar ama mestin şartlarında farklılık çıkıyor ortaya.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 Bir erkeğin havaalanında abdest alması bilemedin 3 dakika sürer. Haydi olsun 5 dakika. 5 dakikada da namazı kılsa 10 dakika eder. Bir bayanın yolculuk şartlarında tesettüre bürünmüş bir bayanın üzerindeki dış kıyafetleri, başörtüsünü çıkarması sadece 5 dakika sürebilir.